Merhaba değerli akre FM dinleyenleri. İslam Bilginleri ve İcatları programında yeni bir bölümle bir kez daha birlikteyiz. Hemen hemen hepimiz, çağ kelimesini daha ilkokul yıllarında duyduk. Sınıfımızın bir duvarında boydan boya uzanmış, çeşitli renklerle boyalı zaman şeridi, tarih öncesi dönem, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ başlıklarını taşıyan dilimlere bölünmüştü. O yaşlarda çok fazla önemsemeden ezberlediğimiz bu kelimeler, aslında batı dünyasının medeniyet dönemlerinin adlarıydı. Batı, yani önce Yunan, sonra Roma ve son olarak da Avrupa medeniyeti. Ancak bu çağlar sanki bütün dünya tarihi ve bu arada bizim de tarihimizmiş gibi öğretildi bize. Diğer taraftan özellikle kötü bir üne sahip olan orta çağla ilgili bir konu geçtiğinde bütün parlaklığına rağmen İslam tarih ve medeniyeti de onunla irtibatlandırıldı. İnsanlık tarihinde değer ölçüsü olan siyasi olaylar değil milletlerin akıl ve maharetleriyle meydana getirdikleri medeniyetlerdir. Batılı tarihçiler de zaman şeridindeki çağların başlama ve bitiş noktalarını medeniyetlerin yükseliş ve çöküşlerine göre isimlendirmişler ama bunu kendi medeniyetlerine esas alarak yapmışlardı. Şeridin ilk bölümü olan tarih öncesi dönem, Görmez ve bilmezden gelinerek bilinmeyen bir dönem olarak nitelenmiş, bu dönemin insanları ise kıyafet ve eşyalarıyla ilkel ve vahşi olarak gösterilmişti. Batılılar, kendinden önceki Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin ve Müslüman medeniyetler gibi medeniyetleri adeta görmezden gelmişti. Bilinen tarihin başlangıcından Roma İmparatorluğu'nun parçalanış ve çöküşüne kadarki dönem, ilk çağ olarak isimlendirilen çağdır. Altın bir çağ yaşadıkları kabul edilen Yunan ve Roma medeniyetleri dönemi, eski çağ ve antik cadiye isimlendirilmiş Sokrat, Aristo, Platon gibi fikir adamlarının eserleriyle aydınlanan batı, bu dönemde yazılı felsefi eserlerin yanında, resim, heykel, tiyatro gibi sanat alanlarında da güzel örnekler ortaya koymuştu. Ancak ezeli ve ebedi hakikati bulamayan bu dönem insanlarının ömürleri, olem tanrılarının ahlak dışı maceraları ve haydutların menkıbeleriyle geçmiştir. Medeniyet adına güzel şeyler yapan Yunanlılar, ne yazık ki tabiattaki mucizevi hadiselerdeki gerçeği anlayamamışlar ve onlara uluhiyet isnat ederek, güneş, rüzgar, ateş ve ormanları ilah kabul ederek şirke düşmüşlerdi. 380 yılında Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oldu. Ancak 395 yılında bu devletin Doğu Roma ve Batı Roma diye ikiye bölünmesi, bir müddet sonra da Batı Roma'nın yıkılmasıyla ilk çağ sona erdi. Bu olaydan sonra artık yaklaşık bin yıl sürecek olan Orta Çağ başladı. Batı'da Orta Çağ'ın başlamasıyla ilk çağda ortaya konulmuş ve kabul görmüş olan fikir ve sanat eserleri birer birer yok edilmeye, ve düşünce yasaklanmaya başlandı. 431 yılında başlayıp aralıklarla 27 yıl süren ve tarihe Sparta savaşları olarak geçen bu savaşların meydana getirdiği yıkımdan sonra, Atina'da kurulu olan ve kapısında geometri bilmeyen giremez ibaresi yazılı Platon Akademisi, 529 yılında kilise tarafından kapatılıp yerine manastır teşkilatı kuruldu. Böylece Hristiyanlık, Yunan felsefesinin üzerine bir örtü çekmiş oldu. Bu tarihten itibaren eğitim, düşünce ve meditasyon manastırların tekeline geçti. Sadece kilise mensuplarına, ruhbanlara söz hakkı tanıyan bir sistemin yürürlükte olduğu işte bu orta çağın diğer bir adı da bu nedenle karanlık çağ olmuştur. Batı'da bilim, kültür, sanat, edebiyat ve düşünce artık karanlıklar içerisindeydi. Eşitlik, adalet, sevgi, saygı gibi değerlerin Artık eskide kaldığı bu dönemde, insanlar çeşitli sosyal gruplara ayrılmışlardı. Hiç üretmeyen, sadece alan ama her şeyi yöneten ruhban sınıfı, çalışmayıp çalıştıran, toprakların sahibi ve sömürücü asiller, hep çalışan fakat sadece karnını doyurabilen köylüler ve insan bile sayılmayan, bir mal gibi satılıp alınan zavallı köleler. Verdiğimiz kronolojik bilgiden de anlaşılacağı üzere antik çağda başlayan medeniyet süreci orta çağda bin yıl gibi uzun bir kesintiye uğradı. Bu kesintinin arkasından Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri ve ordusu tarafından İstanbul fethedilerek Müslüman ülkeler arasına dahil edildi. Bunun sonucu olarak da Avrupa'daki Rönesans denilen değişimin meydana gelmesinden dolayı oluşan hareketle yeni çağla birlikte yeni bir medeniyet atılımı başladı. Batı için antik çağ ve yeni çağ arasındaki medeniyetsizlik çağı, karanlık çağdır. Ancak bu bin yıllık zaman dilimi içerisinde meydana gelen bütün gelişmeler ve olaylar, bazıları tarafından bilerek veya bilmeyerek çarpıtılıyor ve hiçbir şey olmamış gibi tamamen karanlık gösterilmek isteniliyor. Değerli Batının karanlık olarak nitelediği orta çağda Müslümanlar tarafından neler olup bittiğine bakmadan önce dilerseniz kısa bir ara verelim. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok, gözlerim uyan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan Uyan ey gözlerim Gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim Uyan Semavatın kapıların açarlar Alemlere rahmet suyu saçarlar Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim. Uyan. Burası Akra Efem. Akra. Akra, Akra Efem tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yol. Akra, akra, akra. Değerli dinleyenler. Orta çağda batıda bu olumsuzluklar yaşanırken, doğuda hem dini hem de medeniyet olarak yeni bir oluşum meydana gelmekteydi. 610 yılında Mekke'de başlayıp Medine'de gelişen İslamiyet, çağın karanlığının tersine insanlığı aydınlatmakla meşguldü. Kendisinden önceki Yahudilik ve Hristiyanlığında hak din olduklarını kabul eden son din ve onun peygamberi, ilk önce tek Allah inancını yeniden tesis etti. İnsanların can, mal ve ırz emniyeti temel insan hakları olarak kabul edilip garanti altına alındı. Zengin fakir, kadın erkek, köylü kentli herkes mülkiyet hakkına sahip oldu. Başkalarının hakkı helal ve haram kavramlarıyla bekçisiz korumaya alındı. Zekat ve sadakanın sağlandığı sosyal yardımlaşma toplum içerisinde sınıflar oluşmasını ve sınıf çatışmalarını önledi. İslam öncesindeki cahiliye döneminde bir eşya gibi görülen kadınlar ve dünyaya gelmelerinden utanılan kız çocukları artık hanım ve evlat olmuşlardı. Kölelik uygulaması içinse öyle yeni ve lehte yaptırımlar getirilmişti ki, yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin emriyle her şeyden önce insan oldukları hatırlatılan köleler için bir müddet sonra bir müessesenin kendiliğinden ortadan kalkması kaçınılmaz oldu. Tevhid inancı, din, vicdan, fikir özgürlüğü, mülkiyet hakkı, hukuki eşitlik gibi temel insan hakları, kadın ve kölelerin durumları konularında batıda karanlık çağ yaşanırken doğudaki İslam güneşi bütün dünyayı aydınlatmaya başlamıştı. Böylece dünyanın bir yarısında kesintiye uğrayan medeniyet yarışı, diğer yarısının bayrağı devralmasıyla devam etti. Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Öğretilmekte olan tarihi çağ mefhumu, tamamen batıya endeksli bir zaman taksimidir. İlk çağdaki medeniyet, insanlarca bozulmuş olan dini kisve altında tahrip edilerek, karanlığa gömülmüştü. Batının bu karanlığı yaşadığı çağda, İslamiyet önce doğuda, sonra da Endülüs Emevi uygarlığıyla, batıda aydınlığı yaşatmış ve iki medeniyet çağı arasında köprü olarak Orta Doğu, İran, Afrika ve İspanya'da ilk altın çağlarını yaşatmıştı. Fakat doğudaki yükselişi Moğollar, batıdaki yükselişi ise Avrupalılar tarafından kesilmiştir. İşte bahsettiğimiz bu İslam medeniyeti sırasında öyle şeylere şahit oluyoruz ki, daha önce kimse tarafından düşünülüp ortaya konulmamış, insanlığın kullanımına ve fikri ufkunun genişlemesine sunulan çeşitli buluş ve icatlarla karşılaşmaktayız. Bunlardan en önemlisi, yer kürenin yuvarlaklığı meselesidir ki bu konuda bütün gök cisimleri kainatın yuvarlaklığına bağlı olarak kürevidir diyen Anjuitay'na kadar batıda gök cisimlerinin küreviliğini bu açıdan kimse bilmiyordu. Gözlerimizi batıdan İslam medeniyetine çevirdiğimizde ise yerin kainata bağlı yuvarlaklığı konusunda Müslüman ilim adamlarının çok önceden bilgi sahibi olduklarına şahit oluyoruz. Asırlarca önce yaşamış olan İbn Arabi, Saadetliğini Taftazani, Seyyid Abdul Cürcani, Biruni gibi alimlerimiz top gibi küreyi ellerinde tutup her tarafına gözlemleyip açıklamalarda bulunarak bu konunun önderleri olduklarını göstermişlerdir. Büyük İslam alimlerinden İmamı Gazali'nin kendisine gelerek, Dünyanın yuvarlaklığı konusunda fetva isteyenlere, kim yerin yuvarlaklığı gibi kesin bir delille sabit olan bir meseleyi, dini koruma bahanesiyle inkar ve reddetse, dine cinayeti azim etmiş olur. Zira bu sadakat değil, hiyanettir diyerek verdiği cevap ne kadar önemlidir. Değerli dinleyenler, bu programımızda önceki programlarımızda olduğu gibi Batı'nın karanlıklar içinde yüzdüğü dönemde Doğu'da bir ışık huzmesi gibi parıldayıp dünyayı aydınlatan alimlerimizden birini, büyük astronom ve matematikçi bir alimimiz Ali Kuşçudan bahsedeceğiz. Ama dilerseniz mucidimize geçmeden önce güzel bir eser arası verelim. Niyazda, Güller niyaza, düldüller sağza. Güller niyaza, söylen amazda. Elhamdülillah, söylen bu ne herkes duyurur bir. Altyazı <Gülüyor> Leyla melti fikre Leyla Hakk zikre daim şükre Leyla ilhamdın la daim şükre Leyla ilhamdın la bu elham bu yatması herde Söyler yerde Elhamdülillah Hu Mevlam hu Hu Mevlam hu Akraefem Tüm Sesler Onda Güzel Değerli dinleyenler, Akra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programımızda tekrar beraberiz. Bu programımızda tanıtmaya çalışacağımız mucidimiz Ali Kuşçu. İslam dünyasının astronomi, matematik, filoloji ve kelam alimleri arasında ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahip olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl başlarında mavera nehir bölgesinde doğduğu söylense de, hangi şehirde ve hangi yıllarda doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Babası Muhammed, Mavera-ün-nehir'de hüküm süren, ünlü sultan ve astronomi bilgini Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için, ailesi kuşçu lakabıyla meşhur oldu. Osmanlılarda da astronominin önde gelen bilgini sayılıyor. Dini ilimlerde yetiştikten sonra matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, devrin en büyük âlimleri olan Bursalı Kadızade Rumi, Kıyasettin Cemşit ve Mu'inuddin Kâşi'den matematik ve astronomi dersleri aldı. Batı ve Doğu bilim dünyası onu, 15. yüzyılda yetişen müstesna bir âlim olarak tanıyor. Öyle ki Bartold Ali Kuşçu'yu 15. yüzyılın battamyusu olarak adlandırmıştır. Asıl adı Ali bin Muhammed'dir. Sonraları daha fazla ilim öğrenme ve kendisini geliştirme arzusuyla Kirman'a gitti. Burada Hallu Eşkali Kamer yani Ay Safalarının Açılması adlı Risale ile kendinden sonra iki asır boyunca ilim adamlarının ilgi ve takdirle inceledikleri Şerhi Tecrid adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu uzun yıllar Kirman'da kalıp eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Semerkand'a dönmüş ve Uluğ Bey'den uzaklaştığı yıllar için özür dilemiş, ancak bu sürede neyle uğraştığını soran Ulu Bey'e Ay Safhalarının Açıklanması kitabından söz edince kendisini affettiğini söyleyerek yardımcısı yapmış ve Kadızade Rumi'nin ölümünden sonra da Rasathanesine müdür olarak atamıştı. Uluğ Bey Rasathanesi gök bilgisi araştırmaları için en doğru sonuçları alıyordu. Rasathanenin genç müdürü Alekuşçu Gece gündüz demeden çalışıyor, bilimsel gerçeklere yenilerini katmak için uğraşıp didiniyordu. Bu dönemde astronomiyle ilgili çalışmalarını başarıyla sürdürerek, Ulu Bey Zici'nin hatırlanmasında büyük emek sarf etti. Ali Kuşçu, Rabbimizin bizlere hediyesi olan dünyada, canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinde hayati önem taşıyan, ve mevsimlerin oluşmasını sağlayan mihverinin eğimi, eklipliğin eğimi ile ilgilenmiş ve bu eğimi bugünkü değerlere çok yakın olarak tespit etmiş, bunu Risale-i Fil Hey'e isimli eseriyle Farsçı olarak kayıtlara geçirmiş, bu eser daha sonra Risale-i Fil Fethiye yani Fethiye Risalesi adıyla Arapçaya tercüme edilmişti. Mucidimiz Ali Kuşçu'nun tespit ettiği ekliptik eğimi 23 derece 30 dakika 13 saniyedir. Bugünkü hesaplardaysa, bu rakam 23 derece 27 dakika olarak bulunmuştur. Gökyüzü bilgisi, yani astronomi, hem değişmez kuralların, kanunların tespit edilmesine yarıyor, hem de gözlemlerle kontrol edilebiliyordu. 30 yıla yakın bu işte çalışan Ali Kuşçu, bir gün ansızın her şeyi yüzüstü bırakarak hacca gitmeye karar vermişti. Buna sebep, en olmayacak bir zamanda sevgili hükümdarı Uluğ Bey'in 1449 yılında öldürülmesiydi. Gürgen tahtının bu bilgin ve kudretli hükümdarı, kendi öz oğlu Abdüllatif'in ihanetine uğramıştı. Uluğ Bey, Ali Kuşçu için bambaşka bir mana taşıyordu. Her şeyden önce hocasıydı. Ondan matematik ve astronomi dersleri almış, eserlerini uzun uzun incelemiş, sohbetlerinde bulunmuştu. Uluğ Bey, kendi kurduğu rasathaneye de müdür olarak Ali Kuşçu'yu layık görmüş, henüz tecrübesiz bir çağdayken, bu dev rasathanenin başındaki çalışmalarda ona bizzat yardımcı olmuştu. İşte Uluğ Bey'in bir ihanete kurban giderek öldürülmesi, Ali Kuşçu'yu can evinden vuran bir olaydı. Ali Kuşçu bu olayla çok kırıldı ve 1449'da hacca gitmek amacıyla çoluk çocuğunu toparlayarak çıktığı yolculuk sırasında yolu üzerindeki Tebriz'e uğradı. Tebriz'de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve çevresindeki ileri gelen devlet adamları kendisine büyük saygı gösterip izzet ve ikramda bulundular. Konstantiniyye'yi fethedip bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılmasına sebep olan Osmanlı Devleti ile aralarında muhtelif sorunlar bulunan Uzun Hasan, Ali Kuşçu'dan iki devlet arasında bugünkü tabirle ara buluculuk yapmasını talep etti. Bunun üzerine Ali Kuşçu, kendisine bunca itibar eden Uzun Hasan'ın dileğini kırmayarak yol hazırlıklarını tamamladı. Osmanlı habercileri onun geleceği haberini önceden saraya ulaştırmışlardı. Huzura kabul edildiği zaman Osmanlı hükümdarlarından beklemediği kadar iltifat gördü. Çünkü kendisinden önce eserleri İstanbulca biliniyordu. Bey Rasathanesindeki çalışmalarından Semerkant'a aylarca uzak bulunan İstanbul'daki hükümdarın haberi vardı. Osmanlı tahtında oturan ve ilmin hamisi olan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, gayet dikkatli, bilgili, zeki bir padişahtı. Adet olan merasimle Uzun Hasan'ın elçisini kabul etmiş, dileklerini dinlemiş ama Ali Kuşçu'nun hemen geri dönmesine izin vermemişti. Ondan, gelip artık batıya kaymış olan ilim merkezlerini aydınlatmasını, bilgisiyle İstanbul medreselerinde ilim heveslisi gençleri yetiştirmesini rica etti. Bu teklif, Ali Kuşçu için beklenmedik bir iltifattı. Cefalı olduğu kadar şefkatli olduğunu da bildiği Fatih'in isteği, onun için emir demekti. Ama Ali Kuşçu, ahlaklı ve dürüst bir ilim adamı olduğunu cevaben söylediği şu sözlerle ispat etti. Hünkârım, izin verirseniz önce Tebriz'e döneyim. Çünkü burada bulunuşumun gerçek sebebi, akkoyun hükümdarının elçisi olmaktır. Elçiye zeval yoktur. Gerektir ki hünkârımın lütufkar davetini kabul etmeden önce vazifemi iyi bir sonuca ulaştırdığımı beni gönderen, bana güvenmiş olan insana bildireyim. Ali Kuşçu'nun bu mazereti, Fatih'e son derece akla yakın göründü. Padişah iki şeye birden sevinmişti. Kuşçu, davetini kabul etmişti. Gelip buradaki ilim öğrencilerini yetiştirecekti. İkincisi ise son derece mert ve ahlaklı bir insandı. Her haliyle medreselerde yetiştirici gençlere örnek olacaktı. Bu sebeple bir müddet daha misafir ettikten sonra kendisine izin verdi. Değerli dinleyenler... Elçilik vazifesini yerine getiren matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu sözünü tutarak iki yıl sonra 100 kişilik yakınıyla birlikte ailesini de alarak Tebriz'den hareket etti. Osmanlı İmparatorluğunun sınırlarında görevlilerce karşılanarak ihtişam içinde İstanbul'a getirildi. İki akçe gibi yüksek bir ücretle Ayasofya Medresesine müderris tayin edildi. Aynı zamanda Fatih'in kendi özel kütüphanesi müdürlüğü görevi de ona verildi. Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelişi fevkalade önemlidir. Çünkü o zamana kadar İstanbul'da astronomiyle uğraşan güçlü bir bilgin yoktu. Kuşçu'nun ders vermeye başlamasıyla İstanbul medreselerinde astronomi ve matematik alanında büyük gelişmeler oldu. Osmanlılar arasında astronomi bilimini yaydı. Verdiği derslerle çağını açtığını gösteren Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi gibi büyük bilginler yetiştirdi. Vefatına kadar gençleri yetiştirmekle uğraştı. Büyük hizmetler verdikten sonra 1474'te İstanbul'da vefat etti ve Eyüp Sultan kabristanına defnedildi. bilmezsen bu fırılaf deme ki hakkı bilmezsen bu kuru laf ki yerim 8 hece bu uçtan uca yerim 8 hece جان اور نا Kulağınız ve gönlünüz Akve Efendi olsun. Akve Efendi. Değerli dinleyenler, mucidimiz Ali Kuşçu'nun değişik alanlardaki eserlerini beş grupta toplamak mümkün. 1- Astronomi eserleri 2- Matematik eserleri 3. Kelam ve usul-i fıkıh eserleri 4. Mekanik aletleri hakkındaki eserleri 5. Dil ve belagat eserleri Değerli dinleyenler, Ali Kuşçu, dünya ekseninin eğikliğini bundan 530 yıl önce ölçerek bugünkü rakamlara çok yakın rakamlar tespit etmişti. Bu tespiti de dünyaya çıklayan âlimemizin yaptığı işin ve bu eğikliğin ne anlama geldiğinin önemi bugünkü teknolojiyle gerçekten daha iyi anlaşılıyor. Kainat sonsuz bir güç ve akıl sahibi olan Allah'ın eseridir. Ve Allah üzerinde yaşadığımız dünyayı da canlı hayatı için çok özel bir biçimde düzenlemiştir. Kainatı yoktan var etmiş ve sonra da şekillendirmiş olan Allah üzerinde yaşadığımız dünyayı sahip olduğu bütün özelliklerle canlılığın sürdürülebilmesine uygun olacak şekilde son derece hassas dengeler üzerinde yaratmıştır. Bu dengeleri bizlere bildirmek için Allah, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 22. ayeti Kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. O Rab ki, yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatınız için bir döşek, gövde kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde,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 Dünya yüzeyindeki ısı canlılar için en uygun sınırlar içindedir. Bu ısı birçok faktöre bağlıdır. Bunların arasında en dikkate değer faktör, dünyamızın güneşe olan uzaklığıdır. Dünya ile güneş arasındaki mesafe, güneşe şimdikinden biraz daha yakın olsaydı, artan sıcaklık sebebiyle dünyamızdaki buzullar erirdi. Buzulların azalmasıyla dünyamızın güneş ışınlarını yansıtma gücü de azalacak ve böylece daha fazla güneş ışığı emilecekti. Buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine sebep olacak, birçok şehir sular altında kalacak, okyanuslar genişleyecekti. Genişleyen deniz yüzeyi güneş ışığını kara yüzeyinden daha fazla emdiği için dünyanın ısısı artacaktı. Bütün bunların yanında, okyanusların ısısının artmasıyla buralarda çözünen karbondioksit, ısı yüzünden çok fazla buharlaşan deniz suyuyla birlikte atmosfere karışacaktı. Karbondioksitin ve buharlaşmış deniz suyunun artması ise, yine ısının önemli derecede artmasına, bunlarda ayrı ayrı her biri dünyanın ısısını, canlıların ihtiyaç duyduğu sınırların çok üstüne yükselterek hayatın yok olmasına sebep olacaktı. Öte yandan zaten karaların sular altında kalması veya atmosferdeki karbondioksitin artışı da başlı başına ayrıca öldürücü bir etkiye sahiptir. Peki dünyamız güneşe biraz daha uzak olsaydı ne olurdu? Bu durumda bir önceki durumların tam tersi gerçekleşirdi. Dünyamızda daha fazla buzul olur, dolayısıyla dünyamızın güneş ışınlarını yansıtma derecesi artar ve dünya üzerindeki okyanuslar azalırdı. Böylece denizlerin emdiği güneşin ısısı da azalır ve bundan dolayı okyanuslar daha soğuk olur, buharlaşan su da azalırdı. Atmosferdeki karbondioksitin daha fazlası soğuk denizlerde çözülürdü. Havadaki karbondioksit oranının biraz azalması bile bu gazın meydana getirdiği ser etkisini azaltacak, dünya üzerinde canlıların yaşayamayacağı kadar soğuk bir gezegen olacaktı. Bütün bunlar dünyamızın güneşi olan uzaklığının dünyadaki hayatı sürdürmek için olabilecek en uygun uzaklık olduğunu gösteriyor. Bir başka deyişle dünyamız ayet-i kerimede bildirildiği gibi tam olması gereken konumda hassas bir denge üzerindedir. Yer küreyi yaşamlarımızı en uygun şekilde sürdürebilmemizi temin edecek şekilde bizlere bahşettiği için Rabbimize şükretmeyi unutmayarak sözümüze güzel bir eser arası verelim. Yanarken her daim titrer nefesim ismin Allah Allah ya cemi Allah. Allah Allah Allah Allah ya cemi Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah. Radyoculuğun yüz akı Akra. Akra. Değerli dinleyenler, Dünyamızın güneş sistemi içerisinde, güneşe göre iki temel hareketi vardır. Birincisi, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşüdür ki, bu dönüş sayısız oranda hava olayları meydana getirir ve dünya yüzeyi üzerindeki rüzgar akışını etkiler. İkincisi, dünyanın... Hafif ekliptik olan Güneş'in yörüngesi etrafındaki dönüşüdür. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin düzlemine ekliptik düzlem denir. Dünya'nın ekseni ekliptik düzlemden yaklaşık 23.5 derece eğik olduğu için mevsimler meydana gelir. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında kuzey yarım küre Güneşe doğru döner. Bunun sonucunda bu yarım kürede sıcaklık artar ve yaz mevsimi oluşur. Kasım-Aralık-Ocak aylarındaysa kuzey yarımküre ters pozisyona geçtiğinden kış mevsimi oluşmuş olur. Güneşin enerjisi en fazla 23,5 derece kuzey ve güney enlemleri arasında yoğunlaşmaktadır. Dünyamızın ekliptik düzleme göre eğimli olarak kendi ekseni çevresinde ve güneşin ekseni etrafındaki dönüşleriyle dünyanın değişen engebeli arazi özelliklerine bağlı olarak yeryüzünün değişik yerlerinin farklı sınması ve hava durumlarının değişmesine neden olan en büyük faktördür. Acaba dünyanın ekseni yörüngesine dik olsaydı ne olurdu? Bunun en doğal sonucu mevsimlerin ortaya çıkmaması ve dünyanın her yerindeki sıcaklığın yılın her döneminde aynı kalması olurdu. Ekvator bölgesi inanılmaz derecede sıcaklaşır ve kutup bölgeleri de aşırı soğuk yaşardı. Bazı bölgeler çok nemli olurken bazı yerlerde aşırı kuru olurdu. Sadece orta enlemler insan yaşamı ve tarım yaşamı için uygunluk gösterebilirdi. Şu anki ekilebilir arazilerin ancak yarısı kullanılabilirdi. Peki bu eğim şimdiki değerinden daha fazla olsaydı ne olurdu? Bu kez de mevsimler arasındaki sıcaklık farkı aşırı boyutlara ulaşırdı. Orta enlemlerde bile dayanılmaz sıcaklıkta yazlar ve aşırı soğuk kışlar yaşanırdı. Avrupa'nın büyük bir bölümü ve Kuzey Amerika'da kışın karanlıkta kalması süresi yazında gündüz süresi uzardı. Dolayısıyla dünyanın birçok bölgesinde yaşamak neredeyse imkansız olurdu. Dünyanın kendi etrafında 24 saatte dönmesi günleri meydana getiriyor. Eğer dünya kendi eksen etrafında daha yavaş dönseydi gün uzunluğu dolayısıyla sıcaklık aşırı derecede artacaktı. Gece sıcaklıkları da çok daha aşağı seviyelere düşecekti. Güneş sistemindeki diğer gezegenleri gözlemlediğimizde, bunların da gündüz ve geceyi yaşadıklarını görüyoruz. Ancak zaman farkları dünyanınkinden kat kat daha uzundur. Gündüzleri sıcaklık aşırı derecelere yükselirken, geceleri de aşırı bir düşüş görülür. Dünya ise bu gezegenlerden çok daha hızlı döndüğü için, çok dengeli bir gece gündüz çevrimine sahiptir. Eğer dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı daha fazla olsaydı, bu kezde atmosferdeki rüzgar hareketleri çok daha şiddetli gerçekleşirdi. Ölümcül kasırgalar sürekli ve yaygın olarak yaşanırdı. Değerli Akre FM dinleyenleri, Dünyamızın kendi ekseni etrafında eğimli olarak hareketinin sonucunda belki hemen her an farkında olmadığımız, gayet doğal gelen, ancak olmadığında çok büyük değişiklikler meydana getirecek olaylar şöyle sıralanabilir. Gece gündüz olayı ardarda arda gelir, yani birbirini takip eder. Güneş ışınlarının dünyamıza düşme açısı günün her saatinde değişir. Yerel saat farkları oluşur. Günlük sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Buna bağlı olarak meltem rüzgarları oluşur. Özellikle çöllerde ve karasal iklimlerde mekanik çözülme olur. Sürekli rüzgarların esme yönünde sapmalar olur. Okyanus akıntılarında sapmalar ve halkalar olur. Dinamik basınç merkezleri oluşur. Yönler belirlenir ve fotosentez meydana gelir. Değerli dinleyenler, dünyanın güneş çevresinde dönerken izlediği yola yörünge, meydana getirdiği düzlemde yörünge düzlemi, yani ikliplik düzlem denir. Dünyamızın bu yörüngesi elips biçimindedir. Yörüngenin böyle elips olmasının bir takım sonuçlarını görmekteyiz ki onlar da şunlardır. Dünyamızın Güneşi olan uzaklığı değişir. Dünyanın Güneş'e en yakın olduğu tarih 3 Ocak, en uzakta olduğu tarih ise 4 Temmuz'dur. Dünya Güneş'e yaklaşınca Güneş'in çekim kuvveti artar. Böylece Dünya Güneş çevresinde daha hızlı dönmeye başlar. Sonuçta Şubat ayı 28 gündür. Yani Kuzey Yarımkürede kış mevsimi daha kısa sürer ve 89 gün olur. Dünya Güneş'ten uzaklaşınca çekim kuvveti ve hız azalır. Sonuçta yaz mevsimi kuzey yarımkürede daha uzun sürer ve 94 gün olur. Kısacası elips biçimindeki yörünge mevsim sürelerinin farklı olmasında etkili olur. Dünyamızın yörüngesi daire biçiminde olsaydı mevsim süreleri birbirine eşit olacaktı. Canlı yaşamına en uygun şartların temin edildiği dünyamızda eksen ilk eğikliği şu andaki gibi olmasaydı yani ekvator düzlemiyle ekliptik üst üste çakışsaydı veya yer ekseni ekliptiği dik olarak kesseydi, dönenceler ve kutup daireleri oluşmazdı. Güneş ışınları sadece ekvatora dik gelirdi. Mevsim değişmesi olmazdı. Sürekli aynı mevsim hüküm sürerdi. Aydınlanma dairesi sürekli kutup noktalarına teğet geçerdi. Gece gündüz süreleri birbirine eşit olurdu. Güneşin doğuş batış konumu ve saati değişmezdi kısacası sürekli güneş eşitliği durumu yaşanırdı. Değerli dinleyenler, cisimlerin gölge boyları güneş ışınlarının düşme açısına bağlıdır. İkliptik düzlem ve yörüngedeki konuma göre bulunduğumuz yere güneş ışınları 45 derece ile gelmekte ise cisim boyuyla gölge boyu birbirine eşit olur. Cismin boyu gölge boyundan büyükse güneş ışınları 45 dereceden daha fazla bir açıyla gelir. Cismin boyu gölgenin boyundan küçükse güneş ışınları 45 dereceden daha az bir açıyla gelir. Cisimlerin gölge boyları ve yönlerine bakarak bulunduğumuz yarım küreyi tespit edebiliriz. Kuzey yarım küredi 23 derece 27 dakika enlemden, Kuzeyde kalan yerlerde gölgeler bütün yıl kuzeye düşer Güney yarım kürede ise yine 23 derece 27 dakika enlemden, güneyde kalan yerlerde gölgeler bütün yıl güneye düşer Yani ekvator yakın çevresinde ise gölgeler bazen kuzeye bazen güneye düşebileceği gibi bazen gölge oluşmayabilirdi bu bilgilere göre güneş ışınlarının düşme açısıyla birlikte yön tayinini de yapabiliriz. Bitkiler tabir caizse toprak, su ve havayla bezlenirler. Hayvanlarsa bitkileri yerler. Tabi et yiyen hayvanlar da var. İnsanlarsa hem et hem de ot yerler. Sonra bitkilerin, hayvanların ve insanların hepsini de sonuçta toprak yer. Böylece bir çarp döner. Luna parklarda veya mekanik olarak çalışan, değişik makinelerde dönen çarkları yapan bir usta varken, elbette kâinat çapında dönen bu çarkları yapan bir usta da var. İşte o da Allah'tır. Değerli dinleyenler, Kâinat dediğimiz ilahi sanat eseri, yüce yaratanımızın koyduğu bir kurallar silsilesi içerisinde, bizlere en yararlı yaşam şartlarını temin edecek en ufak detay unutulmadan, çok ince hesap ve ayarlarla, iki milyar senedir muazzam bir laboratuvar olarak işliyor ve idare ediliyor. Bize düşen bu laboratuvardan daha çok, bunun sahibini düşünmek, tefekkür etmek, O'nun vasfını eserlerinde görüp hayret ve muhabbetle mukabele etmek, her anımızda ve her nefesimizde bizi yaratan ve bize nimetleri bahşeden Allah'ı anıp şükretmeyi unutmamak. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programımızda buluşmak üzere, hoşçakalınız efendim.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 icat ettikleri aletler ve buluşlar. Hasip Sönmez'in hazırlayıp Timur Çayır'ın sunduğu İslam bilginleri ve icatları programımız sona erdi. Hayırlı günler. İslam bilginleri ve icatları programının ses kayıtlarına ve metinlerine akradyo.netten ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz islambilginleri@akradio.net